Evlilikte anne-baba hakkı mı daha öndedir yoksa eşin hakkı mı daha öndedir? Bununla başlamadan önce bir asıl saadete gidelim mi? Şimdi evliliklerde muvaffakiyetsizliğin en büyük sebebi, anne-babaya saygı ve o saygının yanında doğuracağı sevgi. Bunların olmayışı en büyük problemleri oluyor ve o problemler genelde ta düğün zamanından kalmış oluyor. Şunun takısı şu koltuk takımı, şu perdeyi ben istemedim, onlar istedi gibi böyle dişi, tırnağı dokunmayacak, ahirette hiç işimize yaramayacak basit sebeplerden başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la Hatice annemizi düşündüm. Biliyorsunuz onlar evlendiklerinde Efendimiz Aleyhisselam 25 yaşlarında, Hatice annemiz 40 yaşlarında. Evliliklerinden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemizin bir kervanına öncülük ediyor. Daha sonra biraz gönlü olan Hatice annemizin Efendimiz'e iyice etmesine vesile oluyor. Daha sonra bir aracı vasıtasıyla bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice annemiz evleniyor. Şimdi evleniyorlar ama Efendimiz de anne yok, baba yok. Hem öksüz hem yetim. Hatice annemiz de anne yok, baba yok. Hem öksüz hem yetim. Tam düğün olacakken Hatice annemiz geliyor diyor. Sen de anne yok, bende de yok diyor. İster misin diyor, süt annen. Halime'yi düğünümüze çağıralım. İkimize de annelik etsin diyor. Allah Allah. Bir anne baba da değil. Hatice annemiz süt anneye bile bu kadar güzelliklerle bir muhabbet besliyor. Daha sonra çağırıyorlar düğüne. Hatice annemiz Efendimiz Aleyhisselam'ın süt annesine. Kalsan ya bizimle. Kalsan ya bizimle diye ısrarda bulunuyor. Allah Allah. Bak şimdi insanlar kayın kayınbabalarına kayın babalarına görmeye tahammül edemiyorlar. Yani ihtiyarların... Allah'ın rahmetini nasıl celbettiğini bilemediklerinden onlara bile tamülleri yok. En büyük problem ne biliyor musunuz? Öyle bir kaide var ki bilmedikleri, seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevgi böyle bir şeydir. Sevgi yayılan bir şey midir? Yayılan bir şeydir. Hatice annemiz ne yapıyor? Öyle bir seviyor, öyle bir seviyor ki sevdiğinin sevdiğini de seviyor. Daha sonra Halim annemiz kalmam diyor, gitmem lazım diyor. Hatice annemiz hem ona yolluk veriyor, hem 16 tane koyun ona hediye ediyor hediyeler içinde Efendimiz Aleyhisselam'ın süt annesini uğurluyor. Seven, sevdiğinin, sevdiklerini de sever kaidesinin cisimleşmiş halini sorsanız Hatice annemizin şu ahvalinden daha uygun bir örnek ben bulamadım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yaşı 50'ye geliyor. Mekke'deler. nübüvetin 10. yılı. O yıla bir isim verirler. Duydunuz mu hiç? Hüzün yılı derler. Neden? Hem amcası Ebu Talib'i kaybetmiştir hem de Sadık yoldaşı Hatice'sini kaybetmiştir. Taif'te taşlanma da aynı yılda gerçekleşmiştir. Çok sevdiği yoldaşı Hatice annemizi kaybedince kızı Fatıma'yı bağrına basar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Ey kızım der. Sen de baban gibi yetim kaldın der. Karşılıklı derdi bölüşürler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la birlikte. Bir erkeğe sorsanız ki, annem önde gelir, hanımım önde gelir, hangisinde tercih yapman lazımdır diye sorsanız, bu sağ elini kullanırsın, sol elini mi? birini senden alalım sorusuyla aynı sorulur. Yani anne hukuku ayrı bir hukuktur, hanım hukuku ayrı bir hukuktur. Bunların biri ile kıyas yapılması doğru değildir. Özellikle terazisi farklı olan şeylerde kıyas yapmak zaten başlı başına bir yanlıştır. Çünkü bir insan kıyas yaparsa ikisinden birinin değeri düşer. Deseler ki şu kardeşini mi çok seversin, bu kardeşini mi? Ya o adam öyle düşünmemiş ki öyle bir şey. Onu farklı renklerinden ötürü sevmiş, öbürünü farklı muhabbetinden ötürü sevmiş. Sen neden kıyaslattırıp da birinin değerini düşürüyorsun ki? Bununla birlikte devam edelim. Bu kıyas doğru olmadığı ve bunların hukukları farklı olduğu gibi evladının evlenmesine veyahut boşanmasına bir anne baba emir verebilir mi? Veremez. Ne hakkı vardır? İrşat hakkı vardır, tavsiye hakkı vardır, istişare hakkı vardır, meşveret hakkı vardır ama emir hakkı yoktur. Demek ki bir kaynana bir gün bir geliniyle anlaşamasa bunu boşayacaksın, boşayacaksın diye oğluna şikayette bulunamaz. Eğer evdeki ihtiyarlar o hanımdan zulüm görürse bunu engelletebilir mi? Tabii ki de. Yani zulümün yeri çok ayrıdır. Bir mümin hiçbir koşulda zulme taraftar olamaz. Aynı hukuk burada da geçerli. Bir kaynana geline zulmederse veyahut gelin kaynanaya zulmederse Evin erkeği onu bir şekilde engellemesi lazım. Ama nasıl engelleyecek? Hep arayı yapa yapa, hep ezile ezile. Neden hep diyoruz bizlerin duası kabul olur? Mazlum olduğumuz için değil mi? Hep <gülüyor> aralarda aralarda. <gülüyor> Yine aynı koşullarda bakarsak, bir gün bir kaynananın gelinler rahatsız olup da oğlum evine gitme, bugün burada kal, 3 gün gitme, 5 gün gitme diye oğluna söyleme hakkı yoktur. Aynı şekilde en ince ayrıntılara kadar oğluna... Hem de her ricası emir hükmünde olarak yaptırabilir. Suyunu, temizliğini, şuyunu, buyunu aklınıza ne gelirse ama aynı şekilde gelinine söyledikleri emir hükmüne geçmez. Ama o gelin gelinse de Hz. Hatice gibi bir örnek dururken günümüzün deforme edilmiş evliliklerini örnek almaz. Peki bu evliliğin başında anne ve babanın söz hakkı nedir? Eğer bir çocuğun evlilik yaşına gelmesi söz konusuysa ve bu çocuk bakıyorsa ya ben bir evlensem, bir sorumluluk alsam işleri iyi gidecek. Öteki türlü haramlara düşeceğim derse, anne ve babanın çocuğu bekletmek için sünnete, Kur'an'a dayanan uygun bir teklifi yoksa anne baba o çocuğa bekle demesi uygun değildir. Yani o çocuk orada, ya benim gerçekten evlenmem lazım, bu iş bana farz oldu artık dediği anda çocuğun evlenme hakkı kendisinde mevcuttur. Ama günümüz evliliklerinin çoğu duygusal zeminler üzerine edildiğinden dolayı evlenme kararı veren o kardeş gerçekten zarurattan mı evlenecektir? Yoksa duygusal, film, dizi gibi belli başlı şeylerin etkisinde kaldığından mı evlenme kararı vermiştir? Bence onu da çok iyi tahlil etmesi lazım. Farkında mısınız? Mesele tek yönlüyle alınamıyor. Çok yönlü bir mesele. Şimdi şu da oluyor. Sen bunları güzel anlatıyorsun ama gel bir de benim hanım anlat oluyor. Diyor ki hanım takmış anneme ya da tam zıttı söz konusu. Ya benim annem takmış hanıma. Bunların aralarını bir türlü yapamıyorum. Öncelikle bizim yazgımızda ezilmek var. Böyle kavuçuk gibi arada sürekli ezileceğiz. Yani onu bir anlamak lazım. Bir onun arası da bir onun arası da tampon vazifesini yapmak lazım. Onun haricinde dikkat edin tartışmaların birçoğu düğünden, takıdan, eşyadan, koltuk takımından, çeyizden onlardan başlıyor. Neden böyle başlıyor? Çünkü Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyor. Belki bu hadisin en güzel uygulanacağı alanlardan bir tanesi de evliliğin başıdır. Yani iki tane get zaten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Elleri ayaklarına dolaşmış. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım, şöyle mi yapayım, buna para yeter mi diye. Bir de oradan işte akbaba gibi birileri şöküyor. Şu, şunu da işte bu eksik olur mu, böyle olur mu diye. Ondan sonra başlıyor 30 yıl boyunca. Daha birinci günün muhabbetleriyle kavga edip duruyorsun. Tat mı kalır, tuz mu kalır? Peki o evlilikler nereye gittiler? Resulların hangi haline benzer? Bunlar söz konusu değil. İşte o arada kalma meselesinde şunu da anlamak icap eder. Sevgi dayatılılabilecek bir şey değildir. Hatçe validemizin örneğini o yüzden başta verdim. Bir insanda bu hal varsa ne kadar güzel bir haldir ya. Sevdiğinin sevdiğini de onun için seviyor. Ama böyle bir hal yoksa sen de hatça annemiz gibi olsana denilebilir mi bir insana? Denilemez. Çünkü sevgi dayatılacak bir şey değildir. Zatın birisi imam Mali'ye gelmiş. Ya İmam demiş, annemle eşim arasında hangisine ikramda bulunursam bulunayım, öteki arıza çıkarıyor. Eşime güzellik yapıyorum. Annem diyor başıma etiniyor. Anneme güzellik yapıyorum. Bu sefer eşim ne yaptın? Bana alacaklarını gidip annene alıyorsun? Yazık değil mi? Günah değil mi? Arada kaldım ne yapayım diyor. İmamın verdiği cevap bu azam evladım idare et diyor. <gülüyor> bir daha soruyor. Evladım idare et diyor. Az önce dedim yani erkeğin yapacağı vazife o tampon vazifesi. Peki ne yapalım böyle bir durumda? İdare edelim. İdare idare <gülüyor> edelim yani. Çok güzel ders anlamış bir kardeşimiz. Başka bir yol yok. Vurdum, kırdım, astım, ettim falan. Sen onu kahvede arkadaşlarına yap. Evde geçmez o. Bunun haricinde yine bir soruya cevap vermiş olayım. Bir yerde zulüm yoksa eğer, zulüm varsa dediğim gibi işler değişir. Zulüme sürekli karşı durmak gerekir. Bir yerde zulüm yoksa ama belli başlı ufak anlaşılmamazlık varsa hanımın ilk yeri artık evlendiği eşinin evidir. Yani evlendiği eşinin evi birinci evken artık anne baba evi ikinci ev olur. Bunu da bir ek bilgi olarak vermek istedim. Anne payı aslan payıdır. Çok ilginç bir matematik var. Allah Azze ve Celle bizim fıtratımızda çok ilginç bir şey yaratmış. Şimdi bir anne ve babaya baktığında özellikle anneye baktığında evladına karşı duygularını hisseder misin? Ya çok net ya. Çör olsan yine görürsün. O kadar duyguları fışkırır ki hala bak kaç yaşına gelirsin. Oğlum yumurtanı yedin mi? Ya anne Allah Allah tamam. Oğlum bak spor yapıyorum protein aldın mı falan. Bak o sporda terleme sakın. Ya anne sporda terlemeyeceksin ne olacak yani? Anladın mı demek istemiyorum? Anne o kadar hassastır yani. Oğlum koşma anne maça gidiyor nasıl koşmayayım? Anne öyle hassastır. Kaç kilometreden baksan annenin o? Fışkıran şefkatini görürsün. Ama bir evladı anne babanın yanında izle. Evlattan anne babaya o kadar şefkati göremezsin. Özellikle yaşlarda biraz ufaksa evlat böyle sürekli bana bakma mesuliyetinin zaten var hükmünde değil mi? O ergenliğin çok ilginç zamanlarını geçiriyor. Anne babayı kırır geçirir. Dünya şartlarında şeriatı fıtriyede, bizim içimizdeki Allah'ın ruhu yaratışında anne ve babaya otomatik çocuğa koruculuk vermiş. Bu çok net belli oluyor. Uzaktan baktığında Allah Azze ve Celle'nin şeriatı fıtriyeyi nasıl yarattığını görüyorsun. Çocuğa baktığında aynı korumacılığı, sevgi, saygıyı anne-baba'ya karşı göremiyorsun. Ve burada diyorsun ki, çocuğu anne-babayla korumuş ama anne-babayı çocukta korumamış. Burada bir denge problemi var mı diye soruyor adam kendisine. Çocuğun hakkını anne-babayla bizzat muhafaza ediyor. Anne-babanın hakkını fıtraten belki çocukla muhafaza etmiyor gibi gözükebilir ama demiş ki, anne-baba hakkı benim hakkımdır diyerekten anne-babaya da aslan payını bırakıyor orada. Ne muazzam bir denge değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Bazen namazda okuduğum sureleri uzatasım gelirdi. Dışarıdan bir bebeğin ağlamasını duyardım ve okuduğum sureleri uzatmazdım. Uzatmama sebebim bebeğin ağlamasından değil, bebeğin ağlamasına dayanamayan annenin şevkatinden diyor. Yani annenin şefkat sınırı bebeğin ağlamasının bile önüne geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bir genç var ölüm döşeğinde ne kadar söylesek de La ilâhe illallah dedirtemedik ya. Allah Allah. Efendimiz soruyor diyor ki namaz kılıyor mu bu genç? Kılıyor yarışla Allah diyorlar. Allah Allah. Problem nedir acaba? Hadi gidelim diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam çocuğun yanına gidiyor. Çocuğa da soruyor. Kul hüla illallah diyor çocuk söyleyemiyor. Bak her şeyi konuşuyor çocuk. Yani dili olmayan konuşamayan bir çocuk değil. Her şeyi konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. La ilâhe illallah söyleyemiyor. En sonunda da akrabalarından biri geliyor. Yav diyor bu çocuğa da annesi hakkını helal etmemişti diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam diyor tamam diyor ya. Başka sebebe neye gerek var diyor. Olay budur diyor. Çağırın diyor anasını. Annesini çağırıyorlar, anlatıyorlar, ediyorlar. Annesi diyor ki yok diyor ya bu çocuğun bana çektirmediği kalmadı. Hakkım buna haramos diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şimdi ateşler içerisinde gözünün önünde oğlun yansı. Dayanabilir miydin diyor. Yok dayanamam ya Resulallah diyor. O zaman diyor hakkını helal et. Varsın hakkım ona helal olsun deyince çocuk la ilahe illallah diyerekten selama yürüyor. Orada bile son anda la ilahe illallah dedirtmeyen nedir? Yarım kalmış anne hakkı. Yemen'den Kabe'ye bir zat gelmiş. Sırtına da Annesini almış tavaf ettiriyor anasına. Ama nasıl zevk alıyor? Tavaf ettirirken de bir şiir okuyor. Diyor ki, ben annemin zelil bir devesiyim. Başka binekler usansa da usanmam ben diyor. Böyle şiir okuyor okuya tavaf ettiriyor anasına. Tam orada Abdullah İbni Ömer'i görüyor. Kim oluyor? Hazreti Ömer'in? alim <Gülüyor> olan oğlu. Ey Allah Resulü'nün sahabesi. Benim durumumu görüyorsun. Sence bu yaptığım fedakarlıkla annemin hakkını ödemiş olur muyum deyince sen annenin seni doğururken ki bir tek feryadının bile hakkını ödemiş olamazsın diye cevap alıyor. Ne ciddi bir hak değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin anne ve babaya ne ciddi bir hak tanıdığını görüyor musunuz? Şimdi bir insan namazı geç tanımıştır, tövbe eder, daha çok koşturur, Allah dilerse affedebilir. Bir insan orucu geç tanımıştır, eksik kalmış oruçları vardır, belki kefaretini öder, ardından Rabbine yalvarır, Allah dilerse affedebilir. Bir insan zekatı geç tanımıştır, müterakim zekatı vardır, birikmiş bir halde verir, tövbe eder, Allah onu dilerse affedebilir. Yani bir insan... Bir hak talep edecekse orada işimiz Allah'a kalsın ama anne baba hakkı öyle değil. Anne baba hakkında, onlar da bizim gibi bir damla sudan dünyaya gelmiş insanların hakkı ahirete kaldığında işte Allah Azze ve Celle orada çok problemlerin çıkacağını, çok sıkıntıların çıkacağını söylüyor bize. En büyük sebebi şu, hani bu dünyada senin için yanarım diyen anne babalar var ya, ahirette öyle olmayacak. Çünkü ahirette her kişinin öz sorumluluğunun Allah'a olduğu ortaya çıkacak. Bir insan bu dünyada çocuğuyla ilgili bir teraziye konulsa, çocuğun mu ben mi denirse adam güler. Deki ya al benim canımı yani çocuğa dokunma böyle komik sorum olurlar. Ama ahirette her kulun Allah'la öz sorumluluğu ortaya çıkınca çocuk, ana, ata, öte hiçbiri kalmayacağından bir anne ben evladım için bu dünyada yanarım diyebilecek ama ahirette bu sözü duyamayabilirsiniz. O yüzden anne ve babanın yarım kalmış hakları Ahirette bizim çok büyük problemimiz olabilir. Ben bu kadar anne baba hukuku anlatırken dinleyen anne babalar yahu bak işte benim evladımın üzerinde ne kadar hakkı vardır diye düşünüyordur. Ben o anne ve babalara başka bir hak sunayım ortaya. Arakan'da, Filistin'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da ...oradaki bizden çok daha zor durumda olan insanların ve dinleyen annelerden çok daha zor durumda kalan annelerin hakkını düşünmeden edemeyeceğim. Yani bu dersi sadece ben gelinim, kaynanam, damadım arasında sıkıştırmayalım. Orada arşı titretecek kadar zor durumda olan, zalimlerin eliyle zulme maruz kalan anneler var. Biz bu dersi yaparken o annelerin hakkını, o annelerin ahını da anlamamız lazım. Allah inşallah iki cihanda... Öncelikle oradaki mazlum annelerimize ferah yüzü göstersin amin diyelim. Peki baba hukuku desek? Baba hukukuyla ilgili yazım şu kadar. <gülüyor> yani anne hukukuyla ilgili bu kadar yazdık. Baba hukukuyla ilgili şu kadar yazım var. Yalnız baba hukukuyla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bazı anneler vardır böyle dilinde tekelleme gibi evladına beddua eder. Şahit oldunuz mu o şekilde? Yani anne bedduasından çok bir şey olmaz. Niye bir şey olmaz? Çünkü anne ciğerden beddua edemez bir çocuğa. Çocuğuna kıyamadığından ciğerden beddua edemez. Baba bedduasından korkmak lazım. Baba susar, susar, susar, susar ama beddua etti mi de ciğerden eder. O yüzden baba bedduasından korkmak lazım. Özellikle bir baba... ''İnşallah sen de ileride evladından gör'' derse, üzerine bir de ''Amin'' eklerse, ''Vay o evladın haline'' diyelim. Sözler 32. Söz, 3. Mevkıf, 2. Noktanın 2. Mevhası. ''Hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına, onlara hürmet ve muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, Şefkat lillah için olduğuna alameti şudur ki. Onlar sana hizmet ediyordu değil mi çocukken? İşler değişti, büyüdün. Ne icap eder? Artık sen onlara hizmet edeceksin. Şimdi orada ne olacak sen hizmet edince? Hayatın zorlaşacak. Şimdi sen onlara hizmet ederken bunu Allah hatırımı için yapıyorsun. Tam ispatı burası. Bak ne diyor? Onlara şefkatin, hürmetin lillah için olduğuna alamet şudur. Nedir alamet? Hayatın zorlaştı ve sen onlara küçükken aldığın hizmetin vefasını ödercesine hizmet ediyorsan Belli ki bu menfaatsiz hizmetinde sadece Allah'ın rızası vardır demek. Allah için sevenin, Allah için sevdiğini göstermesinin tam vakti, anne ve babasının ihtiyar, ihtiyareler olduğu vakittir. Bu bir ispattır. Buyurun. Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydaları kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkatte attıkları zaman, daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. Öyle oluyor değil mi? Biz çocukken, hatta bırak çocuğu, 30-35-40-50'de hala ana baba vazgeçilmez oluyor insanın değil mi? Her şeyine koşturuyorlar. Şimdi böyle bir durumda bir çocuğun hala anne babasıyla ilişkisini normal sağlamasında problem yok. Ama hadi yaşlandılar, yatağa düştüler, ihtiyaçları arttı, sürekli doktora götürüp getirmen gerekti. Burada ne oluyor bu sefer çocuk? Ya işte bunların da zahmeti, faturaları, şunları bunları deyip vefasızlık etmeye başlıyor. Tam burada emanete olan hürmet... Emanetin sahibine olan hürmetten geldiği belli olacaktır. Şimdi ben benim çocuğu getirsem size, iki yaşında, konuşmayı bilmez, etmeyi bilmez, sizinle dertleşmeyi bilmez. Ama getirsem o çocuğa bakarsınız değil mi? Bana emanettir dersiniz değil mi? Hemen peşinde koşturursunuz. Konuşamayacağın, anlaşamayacağın, bir ilişki kuramayacağın çocuğa neden bakıyorsun? Çünkü senin o emanete olan hürmetin, emanetin sahibine olan hürmetindendir. Yani sen o çocuğa hürmet ederek, emanete hürmet ederek... Emanetin sahibine hürmet ettiğini göstermiş oluyorsun. Sen o ihtiyar anne ve babanın Allah Azze ve Celle'nin bir emaneti olduğunu bilsen emanet sahibine olan hürmetini tam da orada göstermiş olursun. Bir tanesi dedi, ben dedi babamı sevmiyorum dedi. Vardır o, öyle tipler bilir misiniz? Ergenliktedir. Babam bana hep düşman, vay peder bey bizi ne yaptı. Vardır öyle tırba girmiş tipler, biraz da arabesk merabesk böyle. Şimdi o konuşma hasta. ben de dedim ki, peki dedim senin babanı sevmen gerekiyor mu dedim. Nasıl yani dedi benim? Babamı sevmem gerekmiyor mu dedi? Ben de onu diyorum dedim yani. Senin babanı sevmen gerekiyor mu? Ya e abi de düşündü yani, "İhtiyor. Adamlar da dedi ya. Allah'ın rızası için sevilmez mi?" dedi anne baba. Heh! Ağzın bal yesin. Sen Allah'ın rızası için anne babanı seveceksen o anne babanın iyi, kötü, güzel, yaşlı, genç olmasına bakmaman lazım. Emanet sahibine hürmeten o anne ve babanı sevmen Yeterlidir. Demek ki bir insanın anne babasına bakması için öyle tribe girip çıkmasına da gerek yok. Emanet sahibine olan hürmetini o emanete sahip çıkarak göstereceksin. İsra suresinde geçen bir ayet var. Şimdi o ayeti okuyalım bakalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا uffin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa sakın onlara öf bile deme. İsra suresi. Ayeti beş mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi. Burada ne diyor? Üf üf bile demeyeceksin diyor. Belakatta fehva diye bir kaide var. Sözün asli içeriği demek. Şimdi ben size namaz kıl desem bu aynı zamanda? Abdest al demek. İşte bu fehva oluyor. Şimdi mesela bazen park bahçelerde görüyorsunuz. Çimlere basmayın. Çimlere bile basma demek ne demek oluyor? Çiçekleri de koparma, ağaçları da kesme demek oluyor değil mi? Yani senin ayağınla bile girmen yasak buna. Diğerlerini sen düşün demek. Ya da bazı yerlerde görürsünüz. Bu alışveriş merkezine köpekler giremez diyor mesela. Şimdi köpekler bile giremez ne demek? E, aslan da giremez, ejderha da giremez, anakonda da giremez demek. İşte bu belagattaki içeriye fehva deniyor. Şimdi burada diyor ki anne babanıza üf bile... Diyemezsiniz. Şimdi bir hesaplayalım buyurun. Üf bile diyemezsen. Başka neler diyemezsin? Onları üzebilecek hiçbir şey yapamazsın. Şimdi birazdan söyleyeceğim cümle abartı gibi gelecek size. Ama abartı değil gerçek olarak alabilirsiniz. Mutfakta salata yaparken elinizi kestiniz. Elinizi keserken üf dediniz. Salondaki anne babanız üstüne alındı. Ondan bile mesutsunuz işte. O kadar üf diyemezsin. Anne ve babanın hakkı nasıl aslan payı olduğunu anladınız mı? Anne ve baba hakkının nasıl Allah Azze ve Celle'nin hakkı olduğunu anladınız mı? Hadi. Meşhur bir kıssa vardır. Bilirsiniz. Çocuğun bir tanesi. Bir kızı sevmiş. Kız da demiş bana ananın kalbini getir demiş. Çocuk koşmuş demiş ana ana vurgunum bildiğin gibi değil. Ama istiyor ki senin kalbin olsun onda. Olsun evladım demiş. Sökmüş ana vermiş kalbini. Çocuk koymuş poşete koşmuş. Koşarken ayağa takılmış yere düşmüş. Çocuk bir yana poşet bir yana orada bile poşetteki ana kalbinden ses gelmiş. Bir yerine bir şey oldu mu evladım demiş. Allah Allah. Kim böyle düşünebilir ki? ha Kim böyle düşünebilir? Biz insafsız bir alacaklı gibiyken... Çocukken yani o kadar kahrımızı kim çekti? Şimdi bizim de evde bir ufaklık var, bir emanet var. Oradan görüyorum, gerçekten bazen baş edilir, mücadele edilir gibi değil. Ama o anne sebat ediyor, ona dayanıyor. E ben kendi çocukluğumu da biliyorum. Ne indirmediğim kapı çerçeve kaldı, ne kaçmadığım yer kaldı, ne göçmediğim yer kaldı, ne gecenin gündüzün saatini onlar için bir etmediğim kaldı. Ama ne yaptılar? Sabah akşam evladım dediler, bağırlarına bastılar. Başka bir şey yapmadılar. Kim çekerdi bunca kahrı? Şimdi ne oluyor? Biz onların şefkatiyle avunmaya çalışıyoruz. Anaokulunda ana yok. Onları atmaya çalıştığımız huzur evinde huzur yok. Ama biz bunca vefaya vefasızlık edecek bir hayat sürdürmeye çalışıyoruz. İnsanoğlu meleğin timsalını gösterdelse inanın bana anneden daha iyi bir örnek gösterilemezdi. İnsanoğlu rahmetin cisimleşmiş halini bana gösterdelse inanın anneden daha iyi bir örnek gösterilemezdi. Ayağının altında cennet olan bir kadına konuşulurken üf bile derken bir insanın dikkat etmesi lazım. Şimdi biz çocukken benim annem benim annem diye çekiştirirdik. Hatırlar mısınız? Daha sonra o büyüdük, o anneler rahmet cihetinde birazcık zahmet vermeye başladılar değil mi? Faturalar şunlar bunlar diye söylenmeye başladılar. Bu sefer de insanlar senin annen senin annen sende kalsın sende kalsın demeye başladılar. Önce bir ay sende sonra bir ay bende demeye başladılar. Onların Allah'ın rahmetini ağaçların bulutu çektiği gibi nasıl çektiğini bilseler bu sefer bu anneyi ben benim evimden göndermem diye kapışmaya başlarlardı. Annelik mesleğinin Azalması Allah'ın rahmetinin azalmasına en büyük sebeplerden birisidir. Unutmayın, annelik mesleğinin dedim. Yani annelik mesleği dememin iki yanı var. Bir, o annenin annelik mesleğini yaparken ya hiçbir şey yapmıyor evde boş, ev hanımı gibi söylemlerde kullanılması çok üzücü. Yani bizim yaptığımız işlerde öğretmenlikte şunda bunda yine tatil var. Annen bir gün tatil yapsa yiyecek yemek. Ütülenmiş gömlek bulamazsın dışarı bile çıkamaz rezil olursun. Hiç tatili olmayan bu kadar ciddi bir mesleğe ya işte o da evde takılıyor kendisine dermişçesine annelik mesleğini hiçe saymak bu birinci zulüm olur. İkincisi onlar ihtiyarladığında annelik mesleğine olan biz saygımızı sunmazsak işte orada Allah'ın rahmetinin çekileceğine bir alamettir. Beşiği sallayan anneler üf derse dünyayı da sallar ahiretimizi de sallar unutmamak lazım. Kur'an'ın nazarında valideynin hukuku... Valideyn, hem anne hem baba demek. Valideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve hukukları ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister... Bak burası çok garip bir şey ya. Bir baba düşünün. Herkese rekabet haline girebilir. Maçta ben daha iyiyim. Ben söylemedim ya. Bak benim söylediğim çıktı. Onların söylediği çıkmadı. Herkese rekabete girebilir. Bir kişi hariç. Oğluyla rekabete girmez. Buyur. Ona mukabil veled dahi pedere karşı hak dava edemez. Neden edemeyeceğini de birazdan anlatacağım. Buyur. Demek validein ve velet ortasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir, peder de oğluna karşı o yok. Veya münakaşa haksızlıktan gelir, veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Bak çok ilginç. Veledin hakkı var mı? Yok. Üstad burada sadece böyle manevi bir kıyas yapmıyor. Fıkıh olarak da söylüyor. Şimdi mesela kardeşler arasında olur mu hak dava? Bu çekişme olur mu rekabet? Olur ya olmaz mı? Habil Kabil yok mu? Hz. Yusuf'u kim kuyuya atmış? Kardeşlerine eli atılmamış mı? Yani kardeşler arasında bu şekilde hak dava etme olabilir. Ama babayla oğul arasında olamaz. Bakın hadis-i şerif ne diyor? Sen de malın da babana aittir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bu ve buna benzer bazı naslardan çok ciddi hükümler çıkarmışlar. Ne gibi biliyor musunuz? Mesela biliyorsunuz bir insanın birisine borç verirken şahitlerin olması çok uygundur. Babaya verirken bu geçerli değildir. Çünkü babaya verdiğin borç bile sayılmayabilir. Çünkü sen ve malın tamam babaya ait oluyor. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. İslam fıkhında biri birisine kast etse bunun karşılığı kısastır değil mi? Baba oğluna kast etse ceza var ama kısas yok. Bu kadar hakkı var işte. Çok hayret verici bir olay değil mi? Sen de malın da babanısın ya bu kadar hak var. Buyurun. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden... İnsan bozması bir canavardır. Nasıl bir canavardır? Nasıl bir yaratıktır anne babaya karşı gelen? Onu da 20 mektupta okuyalım. Buyurun. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Şu ayet-i kerimeye dikkat et. Bak, nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celbediyor. ''Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en Ali hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar.'' Benim bir eczacı arkadaş var. Eşi de başka meslek yapıyordu. Kendisi de çalışıyordu. Geçenlerde işte bir ortak tanıdık denk geldi. Ya nasıl iyi mi falan muhabbet derken... Pey öğrendim ki çocuklarının bir tanesi herhalde 2 3 yaşlarında hastalığa yakalanmış. Böyle ciddi de bir hastalık. Anne dükkânı kapatmış. Arkadaş işte dışarı saatlerini minimuma indirmiş. iş yerine bile zaruri hallerde işte gidiyor geliyor falan. Sabahtan işte akşam belli saatine şöyle bir onun harici bir yere gitmeyi bırakmışlar, etmeyi bırakmışlar. Bütün vaktimizi, ilgimizi çocuğa ayırdık diyor. Şimdi kim kimin için bunu yapar? Kim kiminin başında bu kadar nöbet tutar? Konuşma yetisinde problem çıkmış. Biraz daha konuşturalım, antrenman yaptıralım. Biraz yürümesine pratik yaptıralım. Biraz şuyuna pratik yaptıralım diye. Sabah akşam bir insan, bir insanın başında böyle nöbet bekler mi? Anne ve babaysa bekler işte. Başka bekleyecek yoktur yani. Daha bunun emsali görülmemiştir. Buyurun. Öyleyse... İnsaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet... Bakın dikkat edin. İtham çok ağır. Bunun karşılığını veremeyen canavar diyor, canavar. O muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Bak ne haberler okuyoruz ha. Annesini sokağa attı, babasına bunu etti, şunu şöyle yaptı. Bu gördüğünüz... İşleri yapan insanlar canavardan başka bir şey değildir. Hatta biliyorsunuz İslam'da ilişki çok önemlidir insanlar arasında. Anne babasına canavarlık yapmayan birisine selam vermiyorum deseniz problem yok. O kadar canavarlar. Buyurun. Amca ve hala peder hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayıl. Bir tane adam yurt dışında eşiyle geziyor. Arıyorlar diyorlar ki, ya böyle böyle işte anneniz vefat etti. Ya diyor, siz onu bir defnedin ben şimdi gelemeyeceğim, özel görüşmelerim falan var. Söz diyor yani, ne kadar masraf çıkarsa ben diyor, onu öderim diyordur önce. Tavuk yumurtasının başından ayrılmıyor ya. Civciv anasının peşinden ayrılmıyor. Bu nasıl bir canavarlık, nasıl bir vicdansızlıktır ya. İş nerelere döndü görüyor musun? Son halinden bile nasıl haberdar değilse artık, öyle bir halde bile bırakıp bırakıp gidiyor. Yani biz şimdi çocukluğumuzdan biliriz değil mi? Evde bakılan bir ihtiyar varsa. Ya o evden dışarı çıkılmaz ya, misafirin geleceği saat bellidir ya. Televizyonun açılacağı saat belliydi biz çocukken ya. Yemek kime göre yapılırdı? Yemeğin tuzu kime göre konurdu ya? Bir şeyin şekeri kime göre konurdu ya? O evdeki ihtiyar ihtiyareye göre ya. Ben hatırlıyorum daha küçücükken Allah razı olsun annem baktı bayağı bir anneme Ya böyle beni başına oturturdu, gül suyunu koyardı. Hadi oğlum ninenin ellerine masaj yap, ellerini ovala, yüzlerine gül suyu sür diye. Ya bu ahlaklardan nerelere geldik ya? Canavarlıktan başka bir şey değil. İman vefadır diyor hadis-i şerifte. Şimdi anasına böyle vefasızlık gösteren bir adamdan... Kime hayır olur? Soruyorum size. Allah Azze ve Celle'nin benim hakkımdan sonra anne baba hakkı dediği anasına bunu yapan bir adamdan ne hayır bekleyeceksin? Demek ki bir insan Allah'a olan hürmetini insanlar arasında gösterecek ve buradaki en ciddi kriter anne hakkı olacaktır. Devam edelim buyurun. Evet hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek... Hayatını sana feda edeceksen ne arzu ediyorsun? Ya hayatları son bulsun ya yeter ya. Yeter yükleri diyorsun ya. Buyur. Ne kadar çirkin bir zulüm... Bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey derdim Ayşet'le müptela olan insan. Ya anamı bakıyorum, babama bakıyorum. Evde 9 tane kursak doyuruyorum diyen tipler var ya. Şimdi bak onlara geldi sıra. Buyurun. Evet. Bil ki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası. Bereketin direği. Rahmetin <gülüyor> vesilesi. Musibetin <gülüyor> dafiyası. Hani böyle paratenör olur, değil mi? Yıldırım geldi mi çeker ki? Yandaki yerlere çarpıp da paramparça etmesin diye. Şimdi sana çok bela gelecekti. Evdeki ihtiyar annem babanı engelledi ya. Allah onların hürmetine sana bela musibette bulunmadı ya. Sen bu kadar şeye vesile olmuş ihtiyarları, o evin anne babalarını, nasıl olur da canavarcasına muamele edersin? Evet. Hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar... istiskal soğuk görüyorsun, tiksiniyorsun. Ya yeter ya, hanımla bir oturup konuşamadık. Hanım da zaten her gün bana söyleniyor bunların yüzünden ya. Yeter bunların bilmem ne makinası var hastalıktan, bir faturası var bunların, sorma ya. Şu örneklerse canavarıdan başka bir şey çağrıştırıyor mu alışkan? Bir insan evladı böyle bir şey yapabilir mi diyebilir mi yani? Bakın görüyor musunuz? Vefa ilişkisi söz konusu Yani bir insanın imanı inanın vefa ölçüsünde ortaya çıkıyor. Anne babaya vefa, senin imanla vesile olan bir insana vefa, Allah'a vefa, dostlarına vefa, yol arkadaşlarına vefa. İnsanın imanının kriterleri burada çıkıyor ortaya. Bakın çok ilginçtir. Birçok hakkın karşılığı ahirette görülür. Ana baba hakkı yiyen bir adamın, ana babaya vefasızlık eden bir adamın o vefasızlığını karşılığını bu dünyada da görürsünüz. Zedirüssüfa olur. Yediğinden lezzet almaz, sağlığından adım atmaz, çol çocuğundan yüz görmez. Görürsünüz ha, bu dünyada da görürsünüz onu yani. Öyle bir ince mesele. Buyurun. O istisgal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme. Mağşetim dardır. İdare edemiyorum. Faturalar vardı bir de bunlar çıktı. Deme. Bak niye demeyi birazdan anlayacaksınız. Hayret edeceksiniz. Üstad Hazretleri yine bütün matematiği alt üst etmiş. Yıkmış ya. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin ki maişetin daha ziyade olacaktı. Yani evde onları olmasa sen çok daha zor geçinecektin. Buyur. Bu hakikati benden inan.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 Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. O hakikat ne biliyor musunuz? Sen onları beslemiyorsun, onlar seni besliyor hakikati. Senin evindeki bereket, feyiz, rahmet senden ötürü mü geliyor, onlardan ötürü mü? Onlar sana yük değil, sen onlara yüksün. Bir, ikiye geçeyim mi? Onlar senden geçinmiyor. Sen onlardan geçiniyorsun. Allah sana şu an elinde olanları o ihtiyarların hürmetine veriyorsa, onlar sana yük değil... Sen onlara yüksün. Onlar senden geçinmiyor. Sen onlardan geçiniyorsun. Ne oldu matematik? Tam tersi oldu. Yani onların sana demesi lazım oğlum. Ben geçindiriyorum seni demesi lazım ya. Evinde yediğin bir şeyden lezzet alıyor musun? Ben vesile oluyorum ya. Bu ay sana musibet geldi mi? İki tane geldi. Yirmi tane gelecekti. On sekizini Allah def etti. Paratoner gibi etti beni ya. Matematik değişti. Düşünebiliyor musun ya? Ben sana para vereceğim, sen de hem... Parayı alacaksın sonra bana vuracaksın. Ben sana yemek getireceğim, bereket getireceğim, boluk getireceğim sen bir de bana kusacaksın. Ya senin yüzünden de yemeğim bitiyor. Yemeğini getiren benim zaten. O yemeği ben getirmezsem sen yemeyeceksin ki. Evet. Kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim, Velatif ve Kerim olan Halıkü'z-Zülcelal ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi O çocuğun rahmetini anne vesilesiyle gönderiyor. Anne bile farkında değil. Biz bir anneye çok şefkatli deriz. Ey anne şefkatinden ötürü o çocuğun sütünü yapabilir misin? Nereden geldiğini sorsak bilmiyoruz. Bakın ilk aylarda çocuğun yakalandığı bütün hastalıkların ilacı, yine o sütün içindeymiş biliyor musunuz? İlk 6 ay, 8 ay, 1 yıl muhtelif rivayetler var. Ey anne eczacı mısın, doktor musun? O sütün içine ilaç kırmayı nereden biliyorsun sen ya? Yani bir çocuğun rızkı bile bu kadar bebeklikten garanti altındayken o annenin şefkat musluklarından geliyor değil mi? Allah buradan yaratıyor yani. Onu vesile ediyor. Devam. Çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Yani seninkini nasıl o musluklardan gönderiyor? ihtiyarlarınınkini de bereket suretinde gönderecek. Ama bereket dediğin çek defterine yazılabilen bir şey olmadığından insanlar anlayamıyor bunu. Çocukluğumuzu İrfan, Fatih falan beraber büyüdük. Biraz böyle hasbel ediyoruz şimdi çocukken hatıralarımıza. Mesela muz bize hala çok lüks meyve gelir. Çocukluktan kalma anladın mı? Evin bir disiplini vardı yani. Alışverişe mi çıktınız? Bu ay üç tane alışverişte bir şey alma hakkım var. Çikolata aldın, onu bunu aldı, şunu bunu aldı falan. Eğitim dediğinde bütün kapılar açılırdı. onun haricinde belli bir şeyleri alabilirsin falan derler, değil mi? Biz ufacık şeyden çok lezzet alırdık. Mesela hasta olunca bize hamburger alırdı anne baba. Üf, hamburger. Şimdi adam yüzüne bakmıyor hamburgeri. Onları yerdik. Nasıl lezzet alırdık ya? O zamanlarda böyle üstünde maymun resmi olan bir tane kıyafet var, biliyorsunuz mu? Bize bayramlarda alırlardı onu. Hem de böyle renginin uyumlu olması ya da birinin gömlek birinin kot olması da önemli değil yani o maymun resmi olsun. Kalan ne olursa olsun. Yani yolda giderken o maymunla konuşmaya çalışan çocuklar vardı yani bayramda. İşte ne yapıyorsun vay kiki, kiki kiki vay kiki falan. Gecesinde başlardık ya, kıyafeti asardık, bakardık böyle iyi gidiyor ya derdik, bu şimdi benim mi derdik. Bayramda işte o logo neredeyse o bacağın daha önde yürürdü. Bir tane eşofman altı, bir tane tişörtle biz aylarca mutlu olurduk. Şimdi daha şuuru açılmamış çocuğa tablet alıyorsun, kırıyor, parçalıyor, havaya atıyor. İşte bereket ve bereketsizliğin ne olduğunun en güzel örneği bu. Bizim çocukluğumuz ufacık şeylerle çok mutlu olunurken şimdi daha büyük şeyler insanları mutlu etmiyor ve mutlu etmemenin sonucunun hayata kasta kadar gittiğine çok defa şahit oluyoruz. Çek defteri değil bereket. Şu kadar daha fazla TL değil, şu kadar gram altın değil yani bunu ifade edemezsin bereket. Ancak inancı olan bir insanın görebileceği bir şuur şekli yani bereket. Feiz demektir. Buyurun. Onların iyaşelerini tamakâr ve bahil insanlara yükletmez. Bahil yüzüne vuran demek. Okyanusun derinliklerinde taşın içinden ot çıkıyor. Bir bakıyorlar orada, böcek de var. Diyorlar ki Allah Allah, ta okyanusun derinliklerinde bir böcek var ve taşın içinden onun rızkı çıkmış deyip ağlayıp duruyorlar. Ta senin gözünün görmeyeceği, ulaşamayacağın yerlerdeki böceğin bile rızkını unutmayan bir Allah var. Şimdi böceğin rızkını unutmayan bir Allah, o ihtiyarların rızkını unutur mu? Birilerine muhtaç eder mi? Etmez. Demek onların rızkı garanti altında. Ama adam ne diyor? O vicdansız canavar. Kardeşim böyle konuşmak kolay diyor. Ben evde 9 boğaz doyuruyorum diyor. Seni kim doyuruyor? Ben diyor dişimden tırnağımdan kazanıyorum diyor. Peki dişini tırnağını nereden kazandın? Allah merhamet edip dişini tırnağını vermeseydi sen bunları nereden kazanacaktın? İşte vicdansız canavarlar o ihtiyarların bütün bereketinin ve rızkının garanti altında olduğunu da anlamazlar. Buyurun devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. -kuvvetil -metin. Şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Ve ke eyyim minde betille tehmilu Allahu yerzugha ve Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. Ayetlerinin ifade ettikleri hakikati bütün zi hayatın enva-ı mahlukları lisan-ı hal ile bağırıp o hakikati kerimane söylüyorlar. Bahçede dikili ağaçlar ayaklarına kadar rızık geliyor ve büyümeye devam ediyorlar, meyve veriyorlar. Size söylemiyor mu? Bakın benim bile rızkım garanti altında. Panik yapmayın, endişe etmeyin demiyor mu? O çimlerin arasında gezen karınca bile bunu söylüyor. Tepemize konan bir güvercin bile, bir kuş bile bunu söylüyor. Allah Allah. Buyurun. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bakın kedinin rızkı geliyor demiyor. Kedinin rızkı bereket suretinde geliyor diyor yani sen evde. Bir de Allah'tan ötürü kedi gibi bir canlı bile beslesen o evde bereketi göreceksin diyor. Buyurun. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi. Muayyen bir tayinim vardı ki çok defa bana kafi gelmiyordu. Sonra 4 kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim hem bana... Hem onlara kafi geldi. Anladınız mı? Günde yarım ekmek Üstad Hazretlerine yetmiyor. Daha sonra dört de misafir geliyor. E bu sefer dört kediye ve Üstad'a da yetmeye başlıyor. Bereket bu işte. Evet. Çok kere de fazla kalırdı. İşte şu al, o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Zahire baksanız Üstad Hazretleri kediyi doyuruyor. Ama hakikatte Kedinin bereketi Üstad Hazretleri'ni de doyurmuş. Yani bütün denklemleri alt üst ediyor. Buyur. ''Kat'i bir surette ilan ediyorum. Onlar bana bar, değil, bar yük değil, hem onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım. Ey insan! Madem canavar suretinde bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit, berekete medar oluyor. Öyle ise mahlukatın en mükerremi olan insan,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 Sırrıyla ne derece sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas eyle. Bir insan bu işin hakikatini bilse inan anne babasını beklemez dışarıdan ihtiyar birini bulur. Kurban olayım evime geldi belalar def olsun bereket gelsin. İşte ey insan aklını başına al eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El cezaül min cinsil amel. El ceza min cinsil amel. Her ceza kendi cinsinden olacak. Sen annene babana ne etsen sen de onu bulacaksın demek. Bir gün evladım bir tanesi böyle gaza gelmiş, demiş yeter bıktım senden ya babasına. Almış, köyün ormanlıklarına götürecek, balta vuracak kafasına. Ne demiş biliyor musun babası? Evladım demiş, beni şurada öldür. Zira ben de babamı orada öldürmüş El cezae-i min cinsil amel. Yani sen ne etsen onu bulacaksın. Anadolu'da bir karşılığı daha var ne derler? Men dakka dukka derler. Eden bulur derler. Evet... Sırrıyla sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Karşılığını bu dünyada da bulacaksınız. O kısmı çok kötü yani. Çünkü ben çok adam gördüm böyle vefasız, hayırsız. Hep yumuşak karınları, çocuklarıydı. Ya çocukları için yapmadıklarını görmedim ya. Hayret ettim ya. Hayret ettiğim şu yani. Bir insan Allah için bu kadar mücadele etmeyip çocuğu için ediyorsa o da bana hayret veriyor açıkçası. Çünkü öz mesuliyetimiz Allah'a ya. Bakıyordun böyle ya. Bu adamın dünyada kimseye hayır yok. Ama çocuk deyince bu adam pervane oluyor ya. İşte böyle adamları Allah hususi yumuşak karınlarından tutuyor çocuklarını. Çünkü bütün vefasızlıklarını da büyük ihtimal ileride çocuklarından yiyorlar. Ben çok fazla günah işlemiş arkadaşlarla muhabbet ettiğimde böyle belli başlı konulara dayanıyordu. Bak diyordum senin gibi kibirli ve inat adamları genelde Allah ileride çocuğundan vurur deyince beni konuşturmuyorlardı. Allah Kaide bu. Senin yaptığının kaidesi bu. Lafını bile duymak istemiyorlardı biliyor musun? Lafını bile duymak istemediğini dünyada, dünyada bile görmek istemediğini ahirette yaşayınca ne yapacaksın? Eşete düşer insan. Buyur. Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlığı, ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri üt te'sür kalplerini rencide etmek ile hasirü't dünya vel ehhirah Dünyayı da ahireti de kaybetti. Sırrına masar olursun. Eğer rahmet Rahman istersen, o Rahman'ın vediyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Kalabalık bir günde desem ki ya şu bizim yandaki köyede salih bir adam gelmiş. Bir dua ediyor, bir dua ediyor. Zira insanlar özellikle dar günlerinde çok dua isterler birbirlerinden. Güzel de bir şey, sıkıntı yok tabii ki. Ama bir de desek üstüne salih bir insan ya. Şahitliğimiz de var. Neye elini dokundursa. Adamın duasının gerçekleştiğini gördük desek. İnsanlar böyle pervane olur ya. Allah Allah öyle bir duam var ya. Şimdi belki yandaki köyde öyle bir adam tanımıyorum ama öyle duaya sebep olan başka bir şey biliyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Üç kişi var ki onların duası... Asla geri çevrilmez. Hadise bakar mısınız? 1- Zulme uğrayan mazlumun duası. Arşı titretir arşı. 2- Evine varıncaya kadar yolcunun duası. 3- Anne ve babanın evladına duası. Bunu tersten de okusak olur mu? duası da söz konusu değil mi? Allah Allah. Evet şimdi bazen anneler babalar, hususiyetle babalar vasiyet bırakırken şu malımı da hayır kurumuna bağışla diye çocuğa söylüyorlar ama aslında onun üzerine yük bırakıyorlar. Yani sen zaten bağışlayamamışsın. Çocuk nasıl bağışlayacak? Böyle bir durumdaki vasiyetler ölmeden evvel, bizzat kendileri tarafından yapılırsa çok hayırlı olur. Ee, bir vasiyet sünnet dairesi içerisinde ise kabul edilme şartı vardır. Sünnet dairesinin dışındaki vasiyetlerin kabul edilme zorunluluğu yoktur. Ama yine de tabi evladın vicdanına dokunuyor, yapmaya çalışıyor. Güzel bir şey, sıkıntı yok. Sadece 30 yıldır gitmediği köyüne beni defnedin denilince biraz evlada da zor oluyor mu acaba? Bunu da hesaplamak lazım. Nereden hesaplayalım bunu? Onu da söyle, söyleyelim. Bizim sahabe efendilerimiz nerede düştüyse, nerede şehit oldularsa kabristan orada olmuş. Hatta birçoğunun şöyle bir arzusu var. Benim vefatım hangi belde ve bölgedeyse onun en içerilerine doğru ezanın olmadığı yerlerde beni defnedin demişler. Vefatları bile İslam'a hizmet etsin istiyorlar. Çünkü gün biliyorlar ki onların kabristanın olduğu yere mutlaka birileri ezan sesini ulaştıracaktır. Hedefi koyuyorlar, vefatlarını bile nokta olarak buraya ulaşın diye koyuyorlar. Şimdi sahabe efendilerimizin arzusu, isteği bu şekildeyken bizim de vasiyetlerimiz Sünnet uygun olursa, ahirette Allah'a mahcup olmamış oluruz. Anne ve baba hakkını çok güzel anlattınız. Ama ben İslami cihette mücadele etmek istiyorum, ilim öğrenmek istiyorum. Namaz kılmak istiyorum, oruç tutmak istiyorum ama annem babam bana müsaade etmiyor. Zorla oturacaksın, benimle rakı içeceksin diyor, içki içeceksin diyor. Ben haramlardan kaçmaya çalışıyorum, annem babam zorla beni tutuyor. Ben hizmet etmek istiyorum, tebliğin üzerime farz aynı olduğunu düşünüyorum. Mücadele etmek istiyorum ama annem babam hayır diyor, beni engellemeye çalışıyor. Peki bu durumda anne ve babanın hak ve hukuk sınırı nedir? Ben merhum Sungur abi söyledi diye almıştım. Şöyle bir hak sıralamasını duymuştum. Birincisi Allah'ın hakkı kulda geçerlidir. İkincisi Kur'an ve sünnetin hakkı geçerlidir. Üçüncüsü asrın aleminin hakkı geçerlidir. Dördüncüde annenin hakkı, beşincide de babanın hakkı geçerlidir. Yani bir kulun Allah'a karşı öz sorumluluğu, Esas maksat ise anne baba hakkı burada da çok geriye düşmektedir. Bu asırda dini tebliğ etmek farzı aynı derecesinde rüçhaniyet kazanmıştır. Bu hukukun kıymeti yanında anne ve babanın hakkı gerilerde kalmaktadır. Bize farz olan meseleleri yapıp anne ve babayı da asla kırıp geçmeden tatlı tatlı bir şekilde edebiliyorsak ikna edemiyorsak idare etmek düşmektedir. İhsan ve itaat kavramı. Şimdi itaat ne demek biliyoruz herhalde. Bir anne baba çocuğundan su istese itaat şart mı? Şarttır. Bir anne baba çocuğundan su istemeden o çocuk su götürse bu da ihsandır. Görülüyor olma şuurudur. Murakabe. Bir anne baba İslam çizgisindeyse o çocuk anne babaya hem itaat edecek hem ihsan edecektir. Bir anne baba Çocuğu İslam çizgisinin dışına çıkarmak istiyorsa, o çocuk anne babaya itaat etmeyecektir ama ihsan etmeye devam edecektir. Canıma annem, canım babam, durum ve şartlar ne olursa olsun gel ayağımı yıka yıkayacak. Ama İslam çizgisinin dışında itaat etmeyecek, ihsan etmeye devam edecektir. Şimdi de bunları biraz örneklerle taşlandıralım. Hangi örneklerle? Sahabe efendilerimizin örneğiyle. İlk örneğimiz Saad bin Ebi Vakkas. Kendisi... On bahtiyar insandan birisidir. Ne demek bu? Aşereyi mübeşşeredendir. Sa'd bin Ebu Vakkas. İleride de yine kendisi varlıklı büyük bir tüccar olacaktır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın annesi Amine annemizin kabilesi olan Beni Zühre'dendi. Beni Zühre kabilesinden olduğu için ve Efendimizin ona çok muhabbet olduğu için dayıcığım demiştir. Hatta birçok zaman çarşı pazarda söyleyin bana böyle dayısı olan var mı demiştir. Allah'ım iltifata bakar mısın ya? Babasının ismi Malik'tir. Annesinin ismi Hamne binti Süfyan. Ne oldu o zaman? Ebu Süfyan'ın amca kızları. Sizce Saad bin Ebu Vakkas'a İslam'ın mesajı kimin eline ulaşmış? Hz. Ebu Bekir. Hangi çiçeğe dokunmamış ki Hz. Ebu Bekir? Onca insana vesile olduğu gibi daha nübüvvetin ilk dönemlerinde 16-17 yaşlarında Saad bin Ebu Vakkas'ı Efendimiz Aleyhisselam'la buluşturmuş ve onun yine imanına vesile olmuş. Saad bin Ebu Vakkas imanla tanıştıktan, nübüvvetle buluştuktan sonra... Başına gelmedik hiçbir sıkıntı kalmayacak ki ilk namaz kıldıkları zamanlarda bile Mekke'nin dışında namaz kılarken Ebu Süfyan ve bir kabilenin geçip onlara sataştığını sonra bir deve kemiğiyle onlardan birine vurduğu hatıraları bile hatırlarsınız. Yani çok sıkıntılar yaşayacak ama en büyük sıkıntıyı inanın annesinden yaşayacak. Anne onun imanla tanıştığını görünce başta gençlik hevestir, geçer elbette diyecek ama sonra bakar ki iş ciddileşmiş, böyle olduğunda onu vazgeçirmek için her türlü planı yapacaktır. Bir gün karşısına alır, ey saat! Sana şu kadar mühlet, ya o dini terk eder, eski inandıklarına dönersin, ya da ben güneşin altında can veririm. Devamı da çok ilginç. Ve Mekke'de her yüzüne bakan sana anne katili diye seslenir. Gördün mü? saat bin Ebu Vakkas gibi annesine hürmette, saygıda, muhabbette hiç geri durmayan birisi bu sözler karşısında üzülür. Ama yapılması gerekeni yapar, anne ve baba hukukunun üstünde olan Allah'ın ve Resulullah'ın hukukunu incitmez. Ey anne, yüz canın olsa her gün birisi gözümün önünde alınsa ben bu davadan dönmeyeceğim der. Bu cümleleri söyler, söylemez, evin arkasına geçer, ellerini açar, annesi için dua dua yakarır. Ne duası? Hidayet duası. Bizim şimdiki koltuk araba dualarını boş ver. Hidayetten önemli dua var. Annesi güneşin altında beklerken açlık orucuna girmiştir. O yüzden burada can vereceğim der. Abisi utbe bin ebi Vakkas. Annesinin ağzına zorla bir iki bir şey tıkar. Öyle olunca annesini vazgeçirir. İleride bir de saat bin Ebu Vakkas'ı başıma bir şey geldi deyip eve çağıracaktır. Komşularıyla biri olacaktır. Eve kitletecektir Bir de o şekilde zulmedecektir annesi. Bunların hiçbiri işe yaramayınca annesi çok ilginç bir şey yapacak. Çünkü bu yapılan şeyi günümüzde de çok yaşıyoruz. Anne babalar konu İslam olduğunda... Böyle cımbızla bir iki ayeti, hadisi çekiyorlar. Niye cımbızla diyorum? Yani onun nerelere baktığına bakmadan. Ve bu şekilde çocuğa karşı kullanmaya çalışıyorlar. İşte Sa'd bin Ebu Hakkas'ın annesi Hamle bin Tessüfühan aynı bu işi yapar. Gider birkaç ayet, birkaç hadis ezberler ve bak senin inandığın din anne baba hukuku için neler söylüyor görüyor musun? Sen bana karşı mı geliyorsun deyip onun üzerine bir de bu kanaldan yürümeye çalışır. Maalesef az önce söylediğimiz şeyi artık müşrik olmayan anneler de yapmaktadır. Bu da çok üzücü bir şey. Ne için? Çocuğunu hak yoldan Vazgeçirmek için. Daha sonra sat, üzgün bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gider ve durumunu arz eder. Ya Resulallah böyle böyle bir durum oldu ben ne yapayım der. Ne olur biliyor musunuz? Ayet iner. Ayet. Lokman suresi 14-15, Ankebut suresi 8. ayet bu olay üzerine iner. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. İhsanda problem olmaması lazım. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için seni zorlarsa... Onların sözüne uyma. Yani insana devam et ama itaate devam etme. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. Hatırlatıcılık da var. Öz sorumluluğun kime? Dönüşün kime ise öz sorumluluğun ona. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım deyip ayet devam eder. Lokman 14, biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bunun için ey insan hem bana hem anne babana minnet duymalısın sonunda dönüşünüz yalnız banadır. Bana anne babana diyor sıralamaya bak. 15'e geçelim. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarsa bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. İtaat etme, ihsan asla bırakma. Kırıp dökmeyeceksin yani. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. O farzı aynı olan meseleyi, o tebliğ vazifesini bulmuşsan yüzünü, özünü bana çevirenlerin yolundan gideceksin. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Sad bin Ebu Vakkas bu ayetlerden sonra anneye iyiliği asla bırakmıyor ama yolundan davasından bir ufak adım taviz vermiyor. Bakın annesinin yaptığı sistemi tekrar hatırlatayım. Ayet ve hadisleri bütüncül bakmayıp değil mi? Mahruti bakmayıp cımbızla çekerekten çocuğun önüne sunmaya çalışmış. Çok ilginç bir şey. Yani benim çok yakaladığım ve karşılaştığım bir şey olduğu için bana üzücü geliyor bu hal yani. Sad bin Ebu Vakkas'ın Annesine bunca tebliğ etmesi, annesinde nasıl karşılanmış? Başarısız karşılanmış. Annesi hidayete ulaşmadan göçüp gitmiş. Ama o evde 8-9 yaşlarında Ümeyir ismindeki kardeşine nasıl tesir etmiş biliyor musunuz? O Ümeyir 8-9 yaşlarında abisinin telkinleriyle imanla tanışacak. 14-15 yaşlarına geldiğinde Bedir şehitlerinden olacak. 313 kişinin 14'ü şehitti ve o şehitlerden bir tanesi de Sad bin Ebu Vakkas'ın küçücük kardeşi Ümeyir. Yani şunu da anlamak lazım. Bu kapıyı çalıyoruz. Allah öbür kapıyı açıyor ki kendimizden bilmeyelim diye. Sad bin Ebu Vakkas'ın haşa yaptığı boşuna gitmiş denilebilir mi? Bugün Bedir Ashabı'nın adını okusanız bundan daha büyük bir bereket duası bilmiyoruz. Bak isimlerinin okunuşu. Nasıl insanlar olduklarını anlayalım diye söylüyorum. Onların isimlerini zikrettiğinizde, Ümeyir diye bir ismi zikrettiğinizde Bundan daha büyük bereket duası bilmiyoruz biz yani. Saad bin Ebu Hakkas'ın neye vesile olduğunu görüyor musunuz? İnşallah biz bu meşreptenizdir. İnşallah onun yolundanızdır. İnşallah ahirette gözümüzü açtığımızda hoş geldin dostum diye yanımızda sağımızda solumuzda göreceğimiz isimlerden biridir diye her gün dua ettiğimiz bir sahabe efendimiz var. Musab bin Ümeyr. Annesi Hunas binti Malik. Babası Ümeyr. Zaten Musab bin Ümeyr. Ümeyr'in oğlu Musab oluyor. Musab'ın durumu çok özel. Çok özel. Hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. Şimdi böyle etrafınızda sağda solda aile ilgisiyle lüks yaşayan insanları düşünün ve bunları aklınızdan almayacağı sayılarla çarpın. Musab evinin gülü gülü. 25 yaşına kadar Mekke'de en soylu büyüyen gençlerden bir tanesi Musab. Bir anne baba çocuğuna ne kadar özen gösterebilir? Ancak Musab kadar gösterebilir. Bir sokaktan geçtiğinde tanınırmış. Çünkü Musab'ın kokusu sadece Musab'a özel bir şekilde Yemen'den gelirmiş. Bilirlermiş o kokuyu kullanan başka kimse yok. Musab'ın ayakkabıları Yemen'den özel elle, yapıla, biçile o şekilde gelirmiş. Musab'ın giydiği kıyafetler tahmin ve tarif edilmez kıyafetlermiş. Yani Musab biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'a da çok benzetiliyor. Ve bu şekilde biz belki onun güzelliğini bir nebze anlamış oluyoruz. O bir sokaktan geçtiğinde bütün camlardan, kapılardan çıkıp önünden arkasından Musab'ı izlemek için insanlar sıraya girermiş. O güzel insanı. Ve annesi ona o kadar düşkünmüş. Oturduğu yerde bile şu döşeklere otur. Yediği bir yemekle şunu ye. Şu kadarını söyleyeyimse Hidayetle tanışıp annesiyle arasına soğukluk girdiğinde kardeşleri mutlu olmuş ki ilk defa bize ilgi gelecek diye evde. O kadar bir Musab düşünün yani. Bu kadar ilgilerle, güzelliklerle büyütülmüş. Mekke'nin en soylu ailelerinden birinin oğlu olan en soylu genci düşünün. Musab bin Ümeyr'i düşünün. İçi içine sığmıyor ve tarif edilmez bir ateş var yüreğinde. Allah bir kulunu kabza soktu mu, kalbine ateş verdi mi, kalbine darlık verdi mi, bilsin ki onun için bir hayır da murat edebilecek eğer Musab gibi görebilirse. Bir kişinin kalbi daraldı mı bilsin ki hayır kapıları ve hikmet ona açılmıştır. Eğer Musab gibi okuyabilirse gider bir iki tane dostuna ahvalini anlatır. Benim böyle bir halim var ne yapayım diye. Dostlar anlamaz ki o halden yaşamamışlar. Derler ki ya sen evlensen bu hal geçer ama onun içindeki yangın evliliğin suyuyla sönecek gibi bir yangın değil. Onun bir dostu var. Habbab bin Eret. Kimdir Habbab bin Eret? Mekke'de demircidir. Bir gün Habbab bin Eret'in dükkanın önünden geçerken Habbab bin Eret'le Hidayet'le tanışmış mı? Tanışmış tabii ki. Böyle için ateş düşer. Ben bu Musab'a nasıl tebliğ ederim derken elindeki kızgın demiri öbür elinde şöyle bir tutar. Ne yapıyorsun der Musab. Ey Habbap kızgın demir tutulur mu ne yapıyorsun? Habbap binere cevap veriyor. Ey Musab. Acaba gönlümdeki ateş bu elimdeki ateşle söner mi diye bakıyorum deyince Musab der vallahi benim gönlümde de öyle bir ateş var. Nedir senin içindeki ateş diye konuşulunca orada Habbab bin Eret'in vesilesiyle hidayetle tanışır. Nübüvvetin gölgesinin ardına orada girer işte Musab bin Meir. Genceciktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona söyler Ey Musab bu dönemde imanını etrafa İshar etme. Şimdi vakti değildir der. Peki size bir soru sorayım. Bir insanın içine hidayet girer de hiç belli etmeme ihtimali olur mu? İmkanı yok. Annesi anlar, annesi anlar. Yahu bu çocukla bir gariplik var ama konduramaz. Bir iki kişiyi takar peşine. Gelen haber şudur. Senin oğlun Musab bin Ümeyr, Ebu Talib'in yetiminin evine girip çıkmaktadır deyince annesi eyvah der, eyvah der, vah ve eder. Yoksa bizim inançlarımızdan geri mi düştü deyince, Musab bin Ümeyr'i yolundan döndürmek için değil elindekileri almak, başlatmaya kadar gider biliyor musunuz? Gencecik Musab, dünya güzeli Musab. Öyle bir güzellik çıkınca güneşin utanıp geri çekildiği Musab. Geri durmuş mu? Durmaz. Sahabe onlar. Hakikati tanıdı mı, Allah'ın hukukunu yerine koydu mu, başka hukuk bilmiyorlar onu. O da aynı şekilde hiçbir zaman annesini incitmemiş, kırbaçlanmasına rağmen. Ama hiçbir zaman da Allah'ın hukukunun önünde itaat etmemiş. Ve artık dayanamayıp nereye gitmiş hicrete? Habeşistan'a hicrete gitmiş. Devamında yesribe Bey hicrete gitmiş. Ardından Hicret'te, Yeslip'te yani Medine'de üçüncü yıl olduktan sonra Uhud'a katılmış ve o güzel yüzlü o peygambere benzeyen genç Uhud'da şehit edilmiş. Hem de sancak taşırken önce bir kolu kopuyor. Bu sancağı düşüremem diyor. Sonra öbür kolunu vuruyorlar. Şöyle bacaklarının arasında kafasıyla tutuyor. Bu sancağı düşüremem diyor. Daha sonra kafasını vuruyorlar Musab bin Ümeyr'in. Ve Musab bin Ümeyr'in kafası yere yatmış bir şekilde yere düşüyor. O mübarek şehit kafası. Bunu şerh eden birçokları... Eğer efendim benden önce şehit düşse ben ahirette bunun hesabını veremem utancından kafası yerde şehit düştüğünü anlatıyorlar. Böyle de ölürken bile mesaj veren ince bir Musab. Geliyorlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Ya Resulallah. Musab şehit düştü. Üstüne örtecek bir yarım çaput bulamıyoruz. Efendimiz diyor ki o Mekke'nin soylu çocuğu, o Mekke'nin en güzel kıyafetlerini giyen, o yürüdüğümü yollardan herkesin arkasına baktı. Musab'a mı bulamıyorsunuz deyince ıslıklı oklar var. Yarısını buldukları çaputtan kalan yarısını da ıstıklı oklarla üstünü örttürüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Musab bu işte. En sevdiklerini en sevdiğine feda etmek deyince bu örnekten başka hangi örneği anlatacaksın? Ne diyeceksin? Ne kadar sevdiği dünyada şey varsa hem de maddi olarak da değil vicdanen de sevdiği varsa en sevdiklerini en sevdiği Rabbine feda etmeye başka hangi örneği koyacaksın? Böyle bir örnek karşımızda varken Ahirette Musab bin Ümeyr ile yan yana gelsek. O mahşeri kalabalıkta. Hani diyoruz ya Allah'ım yan yana koy. Allah da duamızı kabul etse koysa. Musab bin Ümeyr elinde bir avuç kanla. Ya Rab ben senin için bu şekilde şehit oldum dese. Bizim de elimizde dolduracağımız bir kase gözyaşı bile olmasa. Ya Rab ben de gecelerimi ızdırapla geçirdim. Musab'a benzemeye çalıştım. Yolunda yoldaş olmaya çalıştım. Ona uymaya çalıştım. Onunla olmaya çalıştım. Onun gibi olmaya çalıştım diye bir avuç, bir kase gözyaşı Musab'ın kanlarına bedel biz de şöyle tutamazsak Allah aşkına sen ne Musab'ından bahsediyorsun onun yanında nasıl haşrı olmaktan bahsediyorsun komedi olur şaka olur küçücük imtihanlardan geçemeyenler Musab'ın yaptığı fedakarlığı nasıl anlayacak bağları arkasına atmış ne için Hukukullah için, Resulullah için. Allah aşkına Musab bin Umeyr'i koyacak bir yer bulabiliyor musun? Şu dünyada her şeyi koyuyoruz. Anamızı koyuyoruz, babamızı koyuyoruz, evimizi koyuyoruz, kardeşimizi koyuyoruz. Musab bin Umeyr'i nereye koyacaksın? Böyle veya duymamışsın, böyle veya be görmemişsin. Ben hayal edemiyorum ki, tasavvur edemiyorum böyle veya. Hayal edemediğini neyle benzeyeceksin ya? Nasıl onun gibi olacaksın ya? Küçücük şeyleri terk edemiyor adam ya. Küçücük minnacık dükkanını terk edemiyor. Yumruk kadar midesini terk edemiyor ya. Sen nasıl benzeyeceksin ya? En sevdiklerine, en sevdiğine feda etmiş ya. Yani neyin hukukunu konuşursak konuşalım. Musab bin Ümeyr'in bile her şeyden daha çok bizim yüzümüzde hukuku var ya. Bu zatlar bu adımla rahatmasaydı biz bugün nasıl tanışacaktık İslam'la? Nasıl yaşayacaktık bu işleri? Doğrusu nereden bilecektik? En çok nasıl yaşanmış, nereden görecektik? Fedakarlık kelimesinin karşılığını ne bilecektik biz? Allah nasıl tanınır, Allah nasıl sevinir? Ne bilecektik biz bunu? Allah için neler arkaya atılır, nereden bilecektin bunu ya? Nereden bilecektin yani? Ortada bir Musab var, ucu bucağı görünmez bir daha. Nasıl göreceksin? Nasıl hayal edeceksin? Böyle bir yaşantıyı nasıl tahmin edeceksin? Yalvaracaksın işte Allah hayallerimizde, rüyalarımızda, kalbimizde, imanımızda, hidayetimizde biraz ucundan yanından benzetir mi diye. Nasıl anlayacaksın? Gömleğini feda edemeyen, yere tükürün hesabını yapan bir adam nasıl anlayacak bu sabı? Dükkanını bırakamayan, terk edemeyen, Allah'ın verdikleriyle Allah'tan uzaklaşan adam nasıl anlayacak bu sabı? Değil ana baba hakkı ya. Bırak onları köşeye ya. Ayakkabısı için bu işlere koşturmayan adamı, bir gömlek fazla alayım deyip koşturmayan adamı, Yok sevdiğim kirvelerimle kebap yemem lazım deyip bu işlere koşturmayan adam nereden bilecek ya? Nasıl anlayacaksın? Göremiyorsun ki. Güneşe bakabiliyor musun? Musab'ı görebiliyor musun? Gözükmüyor ki. Böyle bir kamet. Nerede var yani? Diyorsun ki ya benim nefesimde israfta Allah hacısın bana diyorsun. Ya. Musab bin Umeyr'in adı geçti mi? İnsanız demeye bin şahit ya. Vicdansızı vicdana getirir ya. Kalpsize kalp olur ya. Böyle bir isim. İslam'ın Elif Beyesini öğrenen herkesin hayalidir Musab ya. Öyle bir genç. Hanginizin hidayetinde rolü yok ki Musab bin Umeyr'in? Hanginiz çocukken Musab bin Ümeyr'in yaşantısıyla şevke gelmediniz ki? Ya ben de şu adımı şöyle dirahitle atayım demediniz ki? Hanginizin hayatında Musab bin Ümeyr'in bir bakışı yok ki? Valla adı geçti mi, hangi konuyu konuşuyorduk o bile değişiyor ya. Yani. Nasıl bir kamet. Beyler bu kadar mesele anlattık ama anlatmak bir insanı ikna etmek için yeterli değildir. Allah'ın hidayette de vermesi lazım. Allah hidayetten bize ve bütün dinleyenlere nasip etsin inşallah Dua edelim. Hayalli bir dua olsun. Ahirette hesap sırasında Ayşe annemizi bulalım. Ayşe annemizin yanına gidelim. Diyelim ki ey ana ben çocukken böyle gık etsem anam benim başımdan ayrılmazdı. İnga desem dünyaları önüme serer beni doyururdu ey ana değil. O benim anamdı. Sense ümmetin anasısın. Onun şefkati bu kadarsa sen de beni burada bırakma diyelim. Amin. Subhaneke la ilmelena illema ellemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha